Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca. 94.9 Açık Radyo'da yine bir hukuk güvenliği programındayız ve bugün Aynur Hanım konuğumuz Mehmet Ruşen Gültekin, Yargıtay Cumhuriyet Eski Savcısı. Çiçeği burnunda diyorum ama kaç yıl oldu yeni avukat? Dört evet, yıl oldu. Az değil o zaman evet, susuyorum. Bir daha bunu söylemeyeceğim. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizlerle teşekkür olmak bizim de 698 sayılı KHK'yı da gördük. gördük. Bakanlar Ondan kurdu ayak son KHK'sını da inşallah sondur evet. <gülüyor> yürürlüğe e, koydu. Sabah televizyonu izlediğimde yüksek seçim kurulu başkanı itirazları sonuçlandırdık ama bugün akşama kadar başka itirazlar olursa onları da sonuçlandıracağız dedi. Ve biz programımızı bir gün önceden kaydettiğimiz için bugün diye sözünü ediyorum yüksek seçim kurulu başkanının açıklamasından saat 17'ye kadar kesinleşecek seçim sonuçları. Ee, bu kesinleşmeden sonra da hem Cumhurbaşkanı'nın aldığı oylar hem e, partilere kaç milletvekili düşmüş e, bunlar belli olacak... Ondan sonra da yeni döneme başlayacağız. Aslında fiilen başladık. Prosedürel olarak hukuken de başlayacağız. Dün son başbakanımız Binali Yıldırım veda ziyaretlerine başlamıştı. Yüksek makamları, kamu makamlarını ziyaret etmişti. Pazartesi günde Cumhurbaşkanı'nın yemin edeceği 9 Temmuz'da hı hı. ve devir teslim yapacağı söyleniyor. Şimdi yeni bir dönem parlamenter sistem. Bitti ee, senede ittifakla çıktığımız yol 1921'de parlamenter rejime geçiş 21-24-61-82 anayasaları ve sonrası ve anayasa bugün, değişiklikleriyle tabii, daha demokratik bir topluma tabii, doğru giderken hiç beğenilmeyen 82 anayasası darbe ürünü diye sürekli değiştirilen e, insan hakları arpa sözleşmesine uydurmaya çalışılan bir 82 anayasamız var şimdi bu anayasa üzerinde yeni değişiklikler yapıldı 6771 sayılı yasayla bu yasanın bir kısmı hemen yürürlüğe girmişti geri kalan kısımları da artık bu seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra tamamen yürürlüğe girecek onları isterseniz anımsayabiliriz neler değişti ama önemli olan şey şu rejim değişti artık cumhurbaşkanlığı hükümeti Belki Dönemine anlatalım. mi girdik? Yürüt, yasama biraz. yürütme il, ilişkileri ne oldu? Buyurun. Yani, şey, e, yani geçen yıl Nisan ayında 16. referandumla referandum kabul edilen e, anayasal değişiklikler Evet. bugün resmi gazetenin 4 Temmuz 2018 gün ve 30.468 sayılı e, NUSAS'ın e, yayınlanan 698 sayılı kanun hükmünde Kararname ile yeni bir rejime e, e, yasal olarak başlamış oldu. Başım Aslında KHK'nın yaptığı tek şey e, KHK'larda ve e, yasalarda geçen e, başbakan lafını, bakanlar kurulu lafını cumhurbaşkanı olarak değiştiriyor ama bu önemli değil. Tabii ki önemli ama ne oluyor? İçinde neler oluyor? Şöyle anlatmak lazım. Bakanlar kurulu mesela. yok artık yani ama ne var? Yani şöyle girmek lazım. Şimdi bu bakan... E, tüme varımsal bir yöntemle ilerleyelim o zaman. Tamam. Önce bu yetki kararnamesine bakalım. Oradan da genel olarak 24, e, 16 Nisan'dan bugüne hı hı. ne değişti ve bugünden sonra ne değişecek ona biraz bakalım. Şöyle diyeyim her şeyden önce. Şimdi yeni e, 74 maddelik bugün yayınlanan 477 sayılı kanun ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun hükmünde kararname... Bize neyi getiriyor? Hı. Aslında incelediğimiz zaman yasal olarak çok bir şey getirmiyor. Niye? Kanunlardaki bakanlar kuruluna yapılan atfı cumhurbaşkanı olarak, olarak değiştiriyor. değiştiriyor. Ama şunu görmek lazım. Şunu anlamak lazım. Çok manidar bu. Nedir Hı. o manidar olan? Sıtmanın imhasından, çeltik ekiminden, yurt dışına öğrenci götürmeye kadar her şeyi tek kişiye bağlıyor. Demek istediğimiz buydu zaten. Yani hepsi için tek kişi yetkili. Cumhurbaşkanı bundan sonra. Hatta DSI'den karayollarına kadar. Melchik tek kişi Cumhurbaşkanı. Yani benim ta en başta 16 Nisan'dan beri söylemeye ya da hepimizin söylemeye çalıştığı şey şuydu. 600 vekili bakanlar kurulunu ve bürokratlar için fuzuydu bir masraf yapacağız. Hepsi çöp. Çünkü artık her şey tek başına bir Cumhurbaşkanı ve onun atadığı kişilere bağlanmış oldu. Çünkü Bunda. söylediğiniz 477 sayılı kanun 12 Nisan 1924 tarihli ve orada birinci maddesindeki heyeti vekile ibaresi cumhurbaşkanı şeklinde değiştirilmiştir. Evet. Tüm maddelerde tüm maddelerde hepsinde var. Yani 77 maddenin 77'sinde de hatta şöyle bir e, ayrıntı da var. Mesela Tarım Bakanlığına yapılan adı Bakanlık olarak değiştiriyor. Artık hı hı. bakanlıkların da aslında bir ismi yok. Kendi kuracak, kendi, kendi kuracak, edecek, az adını edecek. ne koyacağını bilmediğimiz hı hı. E, sistemin içerisinde olmuş olacak. Bu aslında buradan yola çıkarak şunu söylemek lazım. E, burada bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yok. Niye yok? Adı bu olmasına rağmen Cumhurbaşkanı yok. Cumhurbaşkanı'nın olması için halkın başkanının olması lazım. Oysa şimdiki cumhurbaşkanımız... E, halk seçti ama. Bir, cumhurbaşkanımız bir partinin temsilcisi, hı hı. bir hizbin Partili. temsilcisi. Partili. Evet. Dolayısıyla cumhurbaşkanı değil, cumhurbaşkanına attı sistem. 24 Haziran'da Peki. yürürlüğe giren sistem attı. Peki cumhurbaşkanılık sistemi değil, başkanlık sistemi sayılabilir mi? Şöyle değil, ben onu şöyle isimlendiriyorum izninizle. Devlet başkanı oldu değil şimdi? Cumhurbaşkanı kalktı. Hı hı. Hükümetlik edildi Zaten bu Hı -hı. 477 sayılı kararname ile şeyle değişiklikte bunu görüyoruz. Evet, Bakanlar kurulu lağvedildi. Evet. Peki sistem neydi? Sistem birlikte eş güdüm altında çalışan kurum ve kurallar bütünüydü. Dolayısıyla aslında sistemi tamamen ortadan kaldırdı. Dolayısıyla biz buna Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Kuvvetler Birliği Sistemi diyeceğiz. Anayasa hukukunda bunun özü budur. Neden? Çünkü... Yasama, yasama, yasama ve yürütme yargı arasında fren denge mekanizmaları dediğimiz yani siyasi iktidarı sınırlayan ve denetleyen bazı kurallar vardı. Hı hı. En önemlisini yasama açısından şöyle söyleyebiliriz ki bu bizim Magna Carta'da kazanılan yani insanlık tarihinde bir şeydi. Bütçe yapımı dediğimiz şey yani bir devletin bir topluluğun para harcama ve toplama yetkisini biliyorsunuz 1215'te İngiltere'de Dediler ki krala tek başına yapamaz. Biz yatırım yapacaksak ne kadar vergi toplayacağını, ne kadar para toplayacağını ya da nasıl harcayacağını biz bilmemiz lazım. Dolayısıyla biz bu noktada senin yetkilerini sınırlıyoruz dedi. Biz Sınırlamamız lazım ki. 2014, 1214 yılına bu açıdan geri döndük bir kere. Çünkü bütçeyi tek kişi yapacak. Yani yasadaki yazılı metniydi. her ne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görüşü alın diyorsa Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu kabul etmese dahi yüzde on arttırımıyla yani o, o yıllık enflasyon oranında kendinden artarak bütçe Cumhurbaşkanı'nın tek başına yaptığı bütçe yürürlüğe girecek. Tamamen bu yetki şudur aslında efendim şöyle anlatmak lazım. Ee, milli egemenlik kavramı dediğimiz şey milletin egemenliği dediğimiz şey işte tam da budur. Millet kendi temsilcileri aracılığıyla parlamentoda bütçeyi kabul eder ve bu bütçe uygulanır. Şimdi tek adama vermekle aslında biz milli egemenliğimizi kaybettik. Artık bütçe tamamen tek adam olarak tek adam tarafından yapılınca milletin egemenliği olmuyor. Çünkü para harcama ve toplama yetkisi tamamen tek kişiye devredilmiş oluyor. Yani milletin doğrudan seçtiği bir cumhurbaşkanı olması bile ee, bu söylediğimiz yetkileri kullanma konusunda ona e, olur verildiği anlamına gelmiyor. Evet. Ama ama yani Anayasa'da yapılan Anayasa'daki bu yeni düzenlemelerle e, donanacağı konusundaki son 24 Haziran seçimi acaba buna bir e, kabul anlamına gelebilir mi? Yani 16 51,41 ile evet'i kazandı. Şimdi de 52 bir puan fark. Yani aslında kocaman bir değişiklik sistemi tümüyle değiştiren bir önemlilik e, taşıyor. Nasıl olacak? O noktada, o noktada ben şunu söylemek istiyorum. Şu şu şekilde açıklanabilir yasama yürütme yargı arasındaki denge sağlanmadığından tam bir dengesizlik getirdiğinden ve <gülüyor> dünyadaki hiçbir anayasa hukuku kitabında olmayan bir rejim türü kabul edildiğinden çok sert bir kuvvetler ayrılığı mevcidir. Bu, bu, bu dolayısıyla bu dolayısıyla bizim hukukçular olarak anladığımız anlamda sürdürülebilir değil. Bu bizi kaosa götürebilecek bir yapı. Birincisi. Neden? Oradan sizin şu sorunuza yanıt vereyim başkanlık sisteminde sert kuvvetler ayrılığı dediğimiz sistem uygulanır. Oysa bizim Söz metinde Amerika'da değil mi? bizim metinde iki örnek vereceğim açıklamak açısından anayasa hukuku anlamında. E, Amerika sisteminde ne yasamanın yürütmeyi feshetme yetkisi vardır. Yani Cumhurbaşkanı ne Cumhurbaşkanının Hı -hı. parlamentoyu feshetme yetkisi vardır. Oysa bizde Cumhurbaşkanı tek bir kararla her ne kadar kendi seçimlerinde yeniliyor olsa da ama parlamentoyu feshetme yetkisine sahiptir. Parlamento bu yetkiye sahip ama 3/2 çoğunlukla 400'le evet. 400, 400 milletvekillere yani 600'ün 400 milletvekilinin onayı gerekir ki parlamentoda bu çoğunluğu bulmak takdir edersiniz ki zaten mümkün değil. Fiilen sadece Cumhurbaşkanının fes edebildiği ve dolayısıyla yasamanın üzerinde sopasının olduğu bir rejimden bahsediyoruz her şeyden önce. Dolayısıyla bu yok. Ya sert ee, gibi görünüyor ama aslında ikisi de giderken birbirinin meclisin işi çok zor. Ama Cumhurbaşkanı istediği zaman kendisi görevini e, bitirirken meclisi de beraberinde götürüyor ve seçim yapıyor. Ve yasama, yas aslında yasama yürütmeye ve aslında, bağlı oluyor bu durumda. Aslında tabii şimdi seçim yürütmeye bağlı oluyor. Yürütme de hükümet parlamentodan çıkmadığı için... Evet. Sadece Cumhurbaşkanı'nın atadığı bürokratlar bakan sıfatıyla görev yaptığı için evet. dolayısıyla yasamanın bu bakanları yapılan işleri denetleyemeyeceği için e, burada Gen -Gen bir genç başka Gensin şeyler konu. var tabii. Aslında şöyle bunu aslında çok güzel örnek diyebiliriz çok güzel bir noktaya getirdiniz Aynur Hanım. E, İçişleri Bakanı'nın yargılanması meselesi biliyorsunuz geçenlerde evet, evet. bir açıklama yapmıştı. Evet. Bununla ilgili bir milletvekili tarafından suç duyurusuna bulunuldu. Evet. Ben de geçen bir programda da bilirdim. A, dedim ki, izledim sizi. Dedim ki bu dedim hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü somut olarak Cumhuriyet Savcısına verilen dilekçe hakkında Cumhuriyet Savcısının yargı yetkisi yok. Dolayısıyla Cumhuriyet Savcısının Hukuken yani yapacağı mısınız? şey Milletvekili Tabii. olsaydı dokunulmazlığı vardı Şimdi evet. 109. maddeye göre e, Aslında başbakan milletvekilleri içinden seçiliyordu evet. Kural olarak bakanlar da milletvekili içinden seçildiği için Zaten hepsi milletvekili oldukları Sıpkı için vardı. Dokunulmazlığa sahiptiler evet. Dışarıdan gelenler de mecliste yemin ediyorlardı Bakanlığa başlamadan önce Şimdi ne değişti yani Kendisi istediği yardımcılarını seçtiği zaman evet. Kendisi milletvekili değil Ama kendisi baka, başkan olmak Dolayı bir dokunulmazlığa sahip ama yardımcılarının ve bakanlar e, yine kurulu diyelim hadi öyle diyelim e, bakanların i̇cra, e, yani. icra kurulu artık nasıl bizde konuşurken korkuyoruz evet. hani yanlış bir şey söylemeyelim diye bizim Bakanlığın de bir adaptasyon yeterli. süreci geçirmemiz lazım onların dokunulmazlığı ne mesela İçişleri Bakanının durumu aslında bu genel bilgiyi de verdikten Tabii. sonra tartışılsa daha anlamlı. Aslında şöyle. Çünkü aslında seçilecek İçişleri mi bilmiyoruz kendisini. İçişleri Bakanı'nın bu açıklaması e, bir işaret fişeği olarak görüyor hukuk açısından. Bize bir yol gösterme anlamında. Hı. Şimdi e, yine aynı noktaya gelirsek İçişleri Bakanı hakkında yapılan bir suç duyurusu. Çünkü görev suçudur bu. Evet. Görev suçu olduğunu konuşuyoruz. Tabii bakanlığını icra evet. ederken. Açıklama iş, yapıyor. Yaptığı bir Emir açıklama, verdim diyor hukuk arkarı yani şekilde. Suç e, olmayı ihtimali ya da iddiasıyla suç bulunulmaya çalışıldı. <gülüyor> Ama mümkün değil. <gülüyor> Şöyle diyeyim. Cumhuriyet savcına yani Çağlayan'a gidip müracaat savcına bir dilekçe verdiğinizde Cumhuriyet savcısı bunu aldığında gönderebileceği hiçbir yer yok. Milletvekili olmadığı için feziki düzenleyemiyor. Dolayısıyla soruşturma izni tamamen... Türkiye Büyük Millet Meclisindeki 301 milletvekini soruşturma açılması, evet. 301 imzaya bağlı olduğundan hiçbir yere gönderemiyor. Sadece hukukta biz onu, onu deriz işleme koymama kararı veriyor. Çünkü hmm. işleme koyacağı bunun hakkında gönderebileceği hiçbir yer yok. Pratik olarak düşünürsek de şunu yapabilir Cumhuriyet Savcısı, yani ben e, olsaydım sorumluluğum doymasın diye bir yazı ekinde ekteki suç duyurusu. Meclisinize gönderilmiştir derim. Anlatabiliyor muyum? Yarın bana bir şey demesinler diye. Ama hiç kimsenin tam bir dokunulmazlık anlamına geliyor bu. Evet. Şöyle... Bu tür açıklamalarla ilgili olarak eğer bir milletvekili olsaydı yani parlamentodan biri olsaydı... Aslında bu sözü açıkladığında savcısı, şeydi evet. e, milletvekiliydi. Daha evet, seçim evet. sonuçları açıklanmadığı için yani eski düzene göre aslında dokunulmazlığı kaldırılarak evet. sorumluluğa gidilebilir. Ben Siz de, yeni, de, düzen yeni düzen için söylüyorsunuz. Yani İçişleri Bakanı da seçileceğini öngörerek tabii, söylüyorsunuz tabii. değil mi? Yani sonuçta İçişleri Bakanı Hı -hı. yeni düzenle yani 9, e, 9 Temmuz'a yemin edildiğinde... Evet. ...den sonra... ...Kendi bakan Bakanı, Bakanı olarak olursa... Hı hı. ...sonuçları itibariyle bu olacak. Çünkü geleceği e, bir... E, ...objektif e, sunma hı hı. açısından... Hı hı. ...bunu tabii, anlatmaya çalışıyor. 2-3 gün sonra... Şunu hı hı. söyleyeyim yani... ...9 Temmuz'dan sonra... Hı hı. ...Sayın Cumhurbaşkanı'nın... ...atadığı, bakan olarak atadığı... ...hiç kimsenin... Hı hı. ...yargılanma şansı yok. 301 oy verilmediği... 301 imza verilmediği sürece... ...hiçbir şekilde yargılanamaz... Çünkü parlamenter değil. Aynı neredeyse cumhurbaşkanıyla aynı yargılama prosedürüne tabi. Dolayısıyla yargı yetkisi adliyelerde değil onlarla ilgili olarak. Akıbeti de 301 sağlayamadı yine kilit MHP mi olacak? Bir de şöyle söyleyeyim, onu da belirteyim. Keşke 301 olsa. 301 soruşturma açılmasına karar değil verilmesi. Mi? Evet. Hı hı. Sonuçta 360 evet. soruşturma yapılması Beşte yüce üçün. divana sek hı hı. 400 milletvekili. Yani evet. aslında. Tam anlamıyla eğer bu suçtan dolayı bir yargılamaya bir suçtan dolayı yargılama yapılacaksa 400 milletvekiline ihtiyaç var ki bizim sistemimizde bunu anayasa değişiklikleri için bulamayıp referanduma gönderdiğimize göre anayasa hı hı. değişikliklerini e, siyasi iktidarın ve milletvekillerinin parlamentoda olduğunu düşünürsek Cumhurbaşkanı'nın da içinde hı hı. olduğu e, yapının. Hiçbir İcai şekilde, ettim, hiçbir mi? şekilde tam bir sorumsuzluk kazandıklarını aslında söyleyebiliriz. Bunu adı ama ne yasama sorumsuzluğu, ne yargı sorumsuzluğu filan değil, bunun adı bildiğin sorumsuzluk yani açıkçası hiçbir tarafa sadece buna. Yani şuraya gelmek istiyoruz. Umarım e, şimdi biz tüm kaderimizi tek bir adama teslim etmiş oluyoruz özetle. Bu kişi eğer çok iyi yönetirse. Çok iyi bir yönetim biçimi söz konusu olabilir. Ama kandırılırsa, ama başka bir şey olursa da e, ülkemiz için sonuçta sonuçları o tek kişinin hatası tüm 81 milyonu bağlayacağından o acıları hepimiz çekmiş oluruz özetle. Buradan şuraya da bahsetmiş, şundan da bahsetmek istiyorum çok ayrıntıya girmeden. Dedik yasama dokunulmazlığı yok, burada bir e, denge yeri yok, denetleme yok. Yargı var mı? Yeni düzenlemeye baktığımız zaman e, yargının bağımsızlığını temsil eden Benedik kriterlerindeki en önemli konu yargının üst kurulu. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu. Şimdi, Her ne kadar 16 Nisan'da kaldırsa da ben yüksek devam edeceğim. <gülüyor> Çünkü ben o kuralın çok yüksek olduğuna ve adalet adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii, ve bu bir gün kuruyor, tekrar geri gelmesi yapıyor, gerektiğini düşünüyorum. Tabii. Çünkü o kuruldaki insanlar için bile o psikoloji çok önemli olduğunu biliyorum. Yüksek Hı. yargı ya da yüksek hakimler ve savcılar yüksek kurul demek o kişilere değil. Psikolojik bir dokunulmazlık kurumun, da, sağlıyor da, belki. Da, memurlaştırma adına zaten yüksek kavramı kaldırıldı. Şimdi bakıyoruz e, bu kurulun altı üyesini doğrudan cumhurbaşkanı şahsen seçiyor. Adalet Bakanı, Müsteşarı ve dört tane üye. Yedi üyede şimdiki evet. şeyde olduğu gibi parlamenter yapıda olduğu gibi evet. zaten e, koalisyon olan iki partinin oylarıyla onların temsilcilerinden seçilecek. Dolayısıyla diğer yedi üyede tek kişi tarafından atanıyor. Dolayısıyla on üçte on üç Cumhurbaşkanı tarafından seçildiği bir kurulun tamamen bağlı. ...yürütmeden ayrılmamış... ...bırakalım kişilerin ya da şeyleri değil... ...yürütmeye tamamen bağımlı... ...ondan bağımsız hareket edemeyecek... ...bir yerde olması mühür... ...belki de bu nedenle siz... E, ...aslında... ...mevcut rejimin kuvvetler ayrılığı... ...rejimi olmaması... ...nedeniyle ve... Kuvvetler evet, Birliği e, rejimi diyorum ben... Adını evet, ...yani yasama, yürütme ve yargıda... ...yargının en tepesini oluşturan... ...yüksek hakimler ve savcılar kurulu... ...artık... Kuvvetler ayrılığı prensibi o ortadan kalktığına göre hmm. kuvvetler birliğini temsil ettiği için artık e, hakimler savcılar Bravo. kurulu oldu. Ha. Onun için böyle demek de yarar var diye düşünüyorum evet. ben durumu, durumu durumu durumu açıklama açısından. Peki şu bilgiyi vermek istiyorum izninizle. Ee, peki bunun şu şimdi bu oldu şu oldu bunu peki hiç diyelim ki iyi bile olsa bu sistem iyi yürüse bile şu anda nasıl bir zararı var onu anlatmak lazım. Bu sistem görünüşte adil bir sistem olmadığı için, dünyada bir örneği olmayan sistem olmadığı Aslında için. Akın'daki bazı ülkelerin sistemi... varmış için. herhalde, onu okudum. Yani Habeşistan'da sadece bir örneği. İnceleyelim evet, evet. Şimdi anayasa evet. hukukçuları bakıyorlar. Gerçi haddimiz olmayarak burada anayasa hukukuyla ilgili kavramları anlatıyoruz ama onlar da bizi bağışlasınlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi bu sistemin en büyük sıkıntısı ne? Ben hep onu anlatmaya çalışıyorum. Ee, biz dünyaya entegre olmuş bir ekonomik sisteme sahibiz. 80 evet. sonrası karma ekonomik düzen dediğimiz kapitalist sisteme ve birbirine geçmiş ülkelerden kaynaklı şey yapı. Dolayısıyla bizim gelişmemiz yabancı ülkelerden yatırım almamıza doğrudan dediğimiz hani fabrika yapmak gibi yatırım almamıza ve dünyaya, dünyaya ihracat ithalat yapmamıza bağlı. Dolayısıyla son zamanlarda özellikle o hal ilan edildiğinden bugün oraya geri dönmek istiyorum ki bugünü anlatmak anlamında. O hal ilan edildiğinde dolar 3.01'di, bugün 4.70 yani bir devalüasyon olmuş ülkemde. Vatandaş bunu bağdaştıramıyor ama hikaye şurada. Yabancı yatırımcı hukukken kendini, programımızın adı hukuki güvenlik zaten, hukukken kendini güvende hissedemediği, mahkemeler kanalında haklarını arayamayacağı bir ülkede yatırım yapmıyor arkadaşlar. Dünya bunun örnekleriyle dolu. Dolayısıyla TÜSİAD Başkanı'nın biliyorsunuz çok güzel bir açıklaması vardı. Yüzde ülkemiz büyüdü diye açıklamalar geldiğinde keşke yüzde büyüyeydik de demokrasi, insan hakları, parlamenter rejim ve hukuk, hukuk, hukuk e, anlığı, hukukun üstünlüğü anlamında e, daha iyi bir noktada olsaydık. Aslında Sayın Başkan'ın burada vurgulamak istediği şey işte bu. Türkiye bugünden itibaren yani o halde başlayan süreçte şimdi devam edecek. Artık doğrudan bir yatırım alma ihtimali yok. Ne gelecek bize? Cebine parasını koyan adam gelecek. Bir milyar dolarıyla faizi yüksek tuttuğumuz için bizden parasını alacak. Bir milyar dolarına bir milyar yüz milyon olarak çekecek. Bir yıl sona gidecek. Bunun dışında bu ülkede yatırım, fabrika herhangi bir şekilde bu ülkeye katkı sağlayacak. KDV sağlayacak bir yatırım yapmayacak. Yapmıyor zaten. Dolayısıyla bizim ülkedeki ekonomik düzeni. Şimdi neden bu zamlar geliyor? Neden şu anda su, Sudan bile özel tüketim vergisinin alındığı bir ülkede yaşamaya başladık? Orhan Bedi'nin e, rahmetli mezarında ters dönüyor. Yani, yani dolayısıyla bunun, bunun olmasının sebebi ne? İşte bu. Bu işte bu sistemle birlikte ekonomiyi ayakta tutmaya çalışsak bile en iyi ekonomist bile Türkiye'de artık ekonomiyi düzeltemez. Neden? Çünkü bu şekilde bir, bir algı bu ülkedeki ekonominin düzeltilmesine engeldir. Bu arada rakıya da 15 yüzde, alkole de evet. %15,5 galiba evet. değil mi? Evet, 15,5 da o, e, alkolü, o, daha tabii çok geride e, yani anlatılan o ki tüm biliyorsunuz. Ama suya suya konulan bu şey çok çarpıcı çok yani. Çok manidar. Ama e, şey biliyorsunuz doku, <gülüyor> 1 ile 9 Haziran arasında hazinenin varlıkları 40 milyardan 9 milyara düşmüş. Çok ani bir şekilde. Neden? Seçim, harcamaları, seçim, seçim harcamalarını gittiği için. E şimdi bu bedeli kim ödeyecek? Türk halkı ödeyecek. Dolayısıyla ne olacak? İşte zamlar olarak gelmeye başladı. İşte Türkiye'de aslında hukukun olmaması, hukukun üstün olamamasının aslında vurduğu insan, dolayısıyla benim vatandaşım oluyor. Yani yurttaşlar için, insanlar için yaşama, ve yaşam şartları güçleşiyor. Ama biz gene e, buna rağmen yaşamak şakaya gelmez diyelim. Evet. Ve Fazıl Sayın Müziğiyle Genco Erkal'dan Nazım Hikmet'in e, Yaşamak Şakaya Gelmezini dinleyelim. Sonra da devam edelim. Peki.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 Uçsuz bucaksız. Şimdiden acısı çekilecek bunun. Duyulacak masumluğu şimdiden. Böylesine sevilecek bu dünya. Yaşadım diyebilmen için. Yaşadım diyebilmen için. Yaşadım diyebilmen için yaşadım diye bilmem için içi içi yaşadım diye bilmem için yaşadım diye bilmem için, için. için. Ya, içi 94.9 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programındayız ee, ve bu 4 Temmuz'da e, resmi gazetede yayınlanarak e, rejimin Cumhurbaşkanı'nın e, yetkilerini daha doğrusu bakanlık, Bakanlar Kurulu'na ait yetkilerin e, nasıl Cumhurbaşkanı'na devredildiğine dair kanun hükmünde kararnameyi 698 sayılı kanun hükmünde kararnameyi konuşuyorduk. Bu arada ee, konuğumuz bu işin ekonomik çerçevesi. E, e, say, şey evet ettim. Sayın Gültekin yaşadığımız bu siyasi sürecin ekonomik e, sonuçlarını e, ve içinde barındırdığı riskleri de kısaca dile getirdi. E, 3 Temmuz 2018 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Otoriter Kapitalizmin Geleceği isimli bir yazısı yayımlandı Ahmet İnsel'in. Söyledikleriniz bana onu anımsattı. E, Lemon'da yapılan e, yayımlanan yazılara dayanarak e, hoca görüşlerini de getirmiş. Orada tartışılmış Batı tipi de, Batı tipi demokrasi e, çözülüyor mu çöküyor mu diye Bruno Philip isimli e, muhabir diyor ki bir şeyin çöküşünden bahsetmek için onun önceden var olması gerek. Bölgede zaten demokrasinin e, varlığı tartışmalıydı gerilemesi değil. ...olmayan, demokrasi olmayan ülkelerde otoriterizmin, otoriterizmin kalıcı ve güçlü bir şekilde yerleşmesi söz konusudur diyor. Ve bu otoriter kalkınmacı yönetim modelinin cazibe merkezinin Çin olduğunu söylüyor. Ve bize ilişkin boyunca tabii Çin kendine özgü, siz belki açıklamak istersiniz... ...ekonomik gücü olan bir ülke otoriter kapitalizm salt baskı demek değil... Hızlı iktisali büyümenin yarattığı toplumsal rızaya da dayanıyorlar ve evet, çok önemli. Ben demin o soruyu ondan sordum. Seçimle geldi Cumhurbaşkanı. Ve e, e, bu sistemi savunanlar diyorlar ki gerçek bir kuvvetler ayrılığı geldi. Siz az önce her ikiniz e, Amerika'daki e, başkanlık, başkanlık sisteminin, sisteminin sert olduğunu, bu sistemin sert, sert, sert kuvvetler, olmadığını, kuvvetler iki, iki kuvvetin istemin. birbirini aslında peşi sıra bazen sürüklediğini ya da e, başkanın, Meclisi etkisiz kıldığını söylediniz. Çünkü savunanlar şunu söylüyorlar. Yürütme organı artık yasamaya değil doğrudan halka karşı sorumludur. Meclis de tümüyle kanun yapma yetkisini kendi kullanacaktır. Cumhurbaşkanının sadece veto etkisi vardır. Ama 301 ile aynı kanunu çıkarırsa meclis sorun çıkmayacak. Meclisin dediği olacaktır diyerek yeni sistemin aslında... Ee, kuvvetler ayrılığını getirdiğini e, savunuyorlar. Bu anlamda demin söylediklerinizi biraz daha açmanızı istirham edeceğim. Ee, neler söylemek istersiniz? Şey, şey, bir kere daha yanlış anlaşılması diye hani Amerika'daki sistemin sert bir sistemi olduğunu söylerken Amerika'daki başkanlık sisteminde hı hı. kuvvetler ayrılığının sert bir şekilde hayata geçtiğini yani tam bir kuvvetler ayrılığı sisteminin olduğunu söylemek istedik. Bir erkin istedik. diğerini nasıl etkilediğiyle ilgili bir tartışma bu. Şimdi başa dönersek aslında şöyle an, anlatmak lazım. Tabi e, şimdi hukuki tartışmalar her yerde olur. Her kararda tartışılır biliyorsunuz. Mahkeme kararda tartışılır. Şu Bu tartışmalara girilir. Ancak bazı konular var ki... Kazanılmış şeylerle açıklanır. Ne diyorum ben? Diyorum ki 1876'dan bu yana Türkiye'nin anayasa hukuku anlamında kazandıklarının en az yüzde seksenini attık. Şimdi bu bir matematik. 2005'te bunu evet. ceza hukuku için Tabii. yapmıştık. Dolayısıyla 1875 yılına yaşıyoruz. geri döndük. Şimdiki Cumhurbaşkanı'nın kullanamadığı ikinci Abdülhamid'in sahip olduğu hiçbir hiç yetki yok. Dolayısıyla buradan... Net bir şekilde kuvvetler birliği sistemi doğar. Her ne kadar iyi niyetli görüyorum ben bu açıklamaları yani son derece iyi niyetli görüyorum. Bunlar da denenmiş geçmişte yani yüzyıllarca insanlar bunun üzerine kavga ederek e, kazanmışlar. Eğer bunun denge ve denetim mekanizmalarını hukuken yerine koymazsanız sadece cumhurbaşkanının ya da başkanın İnisiyatifine bırakırsanız o yanıldığında tüm ülkeye yanılıyor. Dolayısıyla biliyorsunuz başkanlık sisteminin sadece tek uygulandığı ülke aslında Amerika Birleşik Devletleri gerçek anlamıyla. Evet. Niye? Yargı tamamen bağımsız. Hiçbir yargıcı hatta seçimle geliyorlar ve hiçbir yargıcı başkan atamıyor. Yasama. Başkanın atadığı sekreterleri dahi senatonun iznine tabi. Yani senato onaylıyor. Onaylarsın. Ya çok... Türkçe olarak bunları söylemek lazım. Dolayısıyla bu Türkçe'de net bir şekilde bunların parlamentonun onayına tabi olmadığı parlamentonun halk adına parlamentoyu da halk seçiyor <gülüyor> halk adına denetim yapamadığı bir sistem ...nasıl kuvvetler ayrılığı sistemi olabilir? Ama Sayın Bahçeli denge ve denetleme sistemini biz sağlayacağız. Biz yapacağız de dedi. Işte, Mecburen ta, öyle olacak. Hani bütün şöyle bir işte niye geliyor? Hakikaten. Aslında çok güzel bir örnek verdiniz. İşte kişilerin iyiliğine ya da kötülüğüne dayalı bir sistem ne oluyor? Çünkü bugün Çin'e baktığımızda örnek verdiğimiz hani hı hı. Çin'de bir bir başkanlık sistemi... ...belki komünist sistemden gelen bir şey var ama... ...Çin'de ben Çin'e gittim biliyorum. Facebook hı hı. yok. Evet, Çin'de, Çin da... Çin'de büyük bir oranda Cidili büyük eyaletler var, var. Türkiye'nin 12 katı büyüklüğünde Hı -hı. kadınlar avukat olamıyor. Şimdi Hı -hı. temel hak ve hürriyetler anlamında kayıpları gördüğünüzde Hı -hı. ve insanları bunları kurbanın işte suya konulduğu gibi yavaş yavaş alıştırı alıştırı kaldığı yerde bugünkü hürriyetlerimizi arar noktaya geliriz. Bakın çok ilginç bir şey bugün biliyorsunuz 9 Temmuz'da bu şey yürürlüğe giriyor dedik. İlginç bir örnek vereceğim. bir olağanüstü sistem. hal sistem Hı -hı. yürürlüğe giriyor. Olağanüstü halde 19 Temmuz'da kalkacağı söyleniyor. Yani tekrar Hı -hı. teklif edilmeyeceği için 19 kendi 10 günlük süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın gerek siyasal haklar, gerek temel hak ve özgürlükler ...ekonomik ve sosyal haklar anlamında... ...kararname çıkartma etkisi var. Evet, bu ya. 10 gün içerisinde. Temel hak ve özgürlükler ...yardımcılarını ha. ve bakanlarını belirleyecek ki... milli Güvenlik Kurulu'na kimler katılacak... ...ben çok merak ediyorum. Evet. Artık jandarma komutanı katılamayacak ama... ...bakanlar kimler olacak? Şimdi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 10 gün içerisinde... ...diyebilir ki... ...tutuklu olanların... Hı -hı. ...siyasal haklarını yani seçme Hı -hı. ve... ...seçilme haklarını kaldırıp dese... ...bunun önüne geçecek bir şey var mı? Ancak meclisin... Dolayısıyla de çok basit çıkarması. bu kuvvetler ayrıldı diyen e, insanların... Ele, bu şekilde de, sunuluyor onu söylemek evet. istiyorum. Bu, bu geçmişte sunulan e, örnekleri gibi hukuki bir geçerliliği hakikati yok. Sadece bir iyi niyeti ifade ediyor. Biz de hukukçu olarak e, biz bunlara güleriz sadece. Yani ya böyle olmaz. Neden? Çünkü hukuk ciddidir. Eğer bununla ilgili sert birbirinden ayrılmış kazanılmış haklarla ilgili... E, Kural ve kurallar bütününü ortaya koymazsanız bu işlemez. Dolayısıyla yeni sistemin bu anlamda sürdürülebilir gitmeyeceği açık. Hatta biliyorsunuz e, çok basit. Bugünlerde daha az otoriter daha, olmayacak bugünlerde diyorsunuz daha, yani. Bugünlerde de AK Parti 2011 seçimlerinde 2012 seçimlerindeki oyla aynı oy aldığı için hoşnutsuz şu anda söylemese de. %42 aldı yani. Evet. Bundan <gülüyor> 6 sene önce de aynı oy almıştı 21 milyon. Dolayısıyla AK Parti kulislerinde de görüyoruz ki yeniden bir erken seçim seslendiriliyor. Bunu kulislerde okuyoruz. Hatta şimdi ekonomik kriz Kasım ayında asıl kendini göstereceğinden buraya gelmeden önce erken belediye seçimlerinin yapması seslendiriliyor. Hı hı. Dolayısıyla, dolayısıyla biz her yıl her iki yılda bir seçime götürülen hı hı. yani sistemi onaylatmaya yönelik şeylerle karşı karşıya kalacağız. Kanımca yani Eğer ki bu mevcut halkımız arası olarak sürekli alınacak yani popülist ne diyor aynı diyoruz sürdürecek. ki biz, keşke Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kendisine sağlanan hak tarafından verilen bu yetkileri kullanmasa da evet yerine parlamentoyu kim madem bu imkan var parlamento yapsa ama yapıyor mu ne yaptık yine kararnameyle bunları bildirdik bunları parlamentomuz yapamaz mıydı yapardı bakın balık nereden Baştan kuka dediğimiz mesele şu evet. biliyorsunuz e, anayasa hukukunda bizim anayasamızdaki en önemli kurallardan biri yasama yetkisinin devredilmezliği. Şimdi bu kararnamenin en büyük sakatlıklarından birine yasama yetkisi devredilemez olan ülkemde doğrudan düzenleme yapma yetkisini bakanlar kuruluna verdik. Kaldı ki bu bir kere anayasanın ihlali e, bakanlar kuruluna verdik ve bakanlar kurulu. İdarenin kanunluluğu ilkesi ki hukukçular çok iyi bilir ABC'sidir. İdarenin kanunluluğu ilkesini de ortadan kaldırarak düzenlemeler yapmaya başladık. Hal böyle olunca biz bunların hukuki sonuçlarını nerede geleceğiz? İşte burada ekonomide göreceğiz. Ee, ekonomide derken şunu anlatmak istiyorum. Ee, bunların yapıldığı bu tür buna benzer rejimlerde olan ülkelerde Çin'de çok büyük bir büyüme gözüküyor. Ama Çin'in nüfusunun yüzde yetmişi açlık sınırının altında yaşıyor. Hı hı. Hiçbir şeyden habersiz. Bir çuval pirince bir ay çalışıyor. Anormal ve insanlar arasında eşit bölüşüm olmuyor. Dolayısıyla temel hak ve özgürlüklerin insan haklarının olmadığı yerde doğru. Birilerinin zenginliğinden bahsedebiliyoruz. Ama genel halk kitlerinin de aşırı derecede fakirleştiğini görüyoruz. Oysa biz ben İsviçre'ye gittiğimde dünyanın en zengin ikinci ülkelerinden biri. Hukukun üstünlüğünün. Yargı bağımsızlığının yüksek düzeyde kullandığı ülkeler. Zaten dünyada e, şeyi bize gösteriyor. Şimdi hukuk devleti olan e, idarenin, eylem ve işlemlerinin yargı denetiminin açıkça yapılabildiği ülkelerde ekonomik yani refah seviyesinin yönetim, yönetim. Ekonomik, sefaf, e, ekonomik refah seviyesinin halka yayıldığını görüyoruz. Yani bugün İngiltere'de bir sanayi bakanıyla Londra Belediyesi'ne bağlı Çöpçü, çöpçü olarak çalışan, çocuk mesleğini icra eden birisi aynı aynı paba gelip bira içebiliyorlar. Dolayısıyla bunun sebebi ne? İnsanları eşit olarak kabul eden, hukukun üstünlüğünü kabul eden bir düzende yaşamaları. Oysa şimdi ne olacak? Dün olduğu gibi mesela birisi ben mesela hastane açmaya karar veriyorum. Biliyorsunuz hastane açabiliyorsunuz özel hastane. Son Hı -hı. günlerde çok sık el değiştirdiğini görüyoruz. Ticarete çünkü şirket hissesini devrettiği anda. Surt dediğimiz sistemle bir CDK'nın hangi ilaçları o hastaneden bedavaya vereceğini ya da devletten alabileceğini belirleyen şeyler var. Sizin hastane açtığınız ağırlıklı olarak kullandığınız ilacı sistemden çıkarttığı dediğinde hastane batıyor. Buna karşı gidebileceği bir yargı yolu yok arkadaşlar. Dolayısıyla bu hastaneye bu kadar yatırım yapmasına rağmen hastane batıyor. E şimdi ne olacak? Kim bir daha bu şekilde bir hastane kurar ya da bununla ilgili bir iplik fabrikası kurar, tütün fabrikası kurar, kurmaz. Bu, bu konuda herhalde güvence alan e, müteşebbisler olacaktır. Yani, yani işte dedi, yani, dedi tabii ki olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'na güvenen. Evet. Ve onun çıkaracağı düzenlemelerle evet. bu sorunu çözebilecek insanlar kuracaktır. Şimdi bu 24 Haziran seçimi öncesinde de uyumun yani anayasa değişikliğinin getirdiği uyum sürecinin nasıl yaşanacağı tartışılmıştı. 31 Mayıs 2018 günü Cumhuriyet gazetesinde olaylar ve görüşler bölümünde Profesör Necmi Yüzbaşıoğlu ve doçent Demirhan Burak Çelik'in bir yazısı çıkmıştı. Çok önemli bir yazı. Ben dinleyicilerimize internetten evet. e, bulup bu yazıyı okumalarını merak edenlere öneriyorum. E, çünkü e, KHK ile verilen yetki alanının belirsiz ve çok geniş olduğuna Dikkat çekiyorlar ve e, şunu söylüyor hocalarımız hükümet her ne kadar KHK çıkarma etkisini almış olsa da bu yetkiyi kullanmamalı ve bugüne dek yapılmamış olan uyum düzenlemelerini yapma yetkisini seçimlerden sonra oluşacak yeni meclise bırakmalı. E, dolayısıyla şimdi için de geçerli bu Cumhurbaşkanı da. E, KHK yapma yetkisini kullanmak yerine meclisin e, kanun çıkarmasına saygı göstermeli çünkü her ne kadar Anayasa Mahkemesi'nin bu konudaki karar değiştiyse de KHK ile düzenleme yetkisinin yine Anayasa'yı esas aldığımızda ancak önemli ivedi ve zorunlu durumlarda başvurulacak istisnai bir mücbir sebep hali varsa yol olduğu unutulmamalıdır diyor hocalarımız ve Anayasanın yedinci maddesindeki yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesini. Anımsatıyorlar egemenlik e, halk kayısız. adına toplum adına kayıtsız şartsız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve yasaları ve uyuma ilişkin düzenlemeleri de meclisin çıkarmasını temenni ediyorlar. Zaten 6771 sayılı yasaya bakarsanız yayınlanmasından sonraki 6 ay içinde uyumu meclisin yapması gerekiyordu ama hmm. e, ne yapıldı? Ee, o hal bahanesiyle KHK'lar üzerinden e, birtakım değişiklikler türlü? yapıldı. Çünkü siyasi iktidarlar çok alıştı. Aynı şey devam edecek. Evet, ve devam edecek. Ve, e, de, halkın rızasını aldım. E, halk tarafından seçilen bir cumhurbaşkanıyım ve yetkim var e, diyerek. E, Tabi demin sözünü ettiğiniz meclisin denetleme olanakları dar olunca e, oran yeterli olmayınca bu denetimi yapmaya o zaman... Size göre sert değil ama aslında bana göre hala çok sert bir yürütme erkiyle karşı karşıyayız. Yani anayasayı değiştirseler bile sanki bir şey değişmeyecekmiş gibi. Yani yasama aslında o halde pasifize edilmişti. Aynı şekilde güya anayasa değişimi oldu, güya kendilerinin istedikleri bir sistem oldu ama belli ki 301'i rahatlıkla muhalefet partisiyle yaptıkları o ittifakla koruyabildikleri için kendi işlerinde anlaştıkları sürece Bahçeli'nin dediği gibi dengeyi ve denetimi Bahçeli sağladığı sürece yürütmenin dediği olacak. Yasama hiçbir şekilde yürütmeyi denetleyemeyecek, sorumlulukları yoluna gidemeyecek. Yani bu anlamda Çin'de neler oluyor, Asya'da neler oluyor, o otoriterizm nedir? E, halkın bu rızası ne kadar bilinçli bir rızadır. Çünkü biliyorsunuz ceza hukukunda geçerli olan rızanın aydınlatılmış bir rıza olması lazım. Oysa seçim süreci de adil yaşanmadı. Muhalefet de derdini belki tam olarak tabii. anlatamadı. Hepsi birbirine bağlı. bağlı o yüzden e, yani ben şimdi biraz şey karamsarım. Var, parlamentoda, parlamentoda soru kalktı soru sorma. Evet. Yazılı soru yani var. soru. Yazılı soru zaten yok. Evet. Yazılı soru da. Bakanın rızasına bağlı. Bakan Cevap çünkü mecliste de değil, Bakın, eskiden açıklama şunu yapmıyor. Yaşıyorduk. Ben e, e, e, bu e, televizyonu izliyordum, meclis tv'yi izliyordum. Evet, evet. Bir parlamenter diyordu ki Sağlık Bakanlığında şurada şöyle bir sıkıntı var. Şu olaylar yaşanıyor. Sayın Bakan açıklama yapın. Hı hı. Bakan kalıyordu, mecbur kalıyordu. Şey mecbur kalıyordu, geliyordu. Alelacele raporlar, bürokratlarından. Tutuldu. Çünkü ben kanunlar genel müdürlüğünde de çalıştım, Çalıştık yani size. adalet bakanlığında çalıştığım için. Hı -hı. Oradaki mutfak bizlik adalet bakanlığının mutfağı. O sorular Hı -hı. bize geliyordu. Sizde hemen biz hemen hazırlıyorduk. Bir denge denetim vardı. Kimse bir şey kaçıramıyordu. Kimse bir şeye şahibi altında kalmıyordu. Çünkü bakanlıklar bunları hazırlanarak meclise gönderirdi. Bakın, görüyor musunuz yürütmeyle yasama arasındaki ilişki. Bir tane milletvekilinin sorduğu soru. Koskoca evet. bir bakanlıktaki tüm hakimleri tetikliyor. Mutfakta hazırlıyoruz biz. Bakan çıkıyor diyor ki hayır diyor. Mesela Adalet Bakanlığı açısından bu cezaevinde söylediğiniz sıkıntılar böyle yaşanmadı. İşkence Hı -hı. yoktur. Bununla ilgili işte işkence önleme komitesi Avrupa Konseyi geldiler denetim yaptılar. Bunlar tamamen şaibeden ibarettir diyordu mesela. Bu, Hı -hı. Da, bu da aslında... ...çok önemli bir denetim yetkisiydi. Örneğini verdim sadece. Evet, açıklama gibi bir yapmak her... zorunda kalıyorlardı. Belki e, reddediliyordu genin soru ama... Ne belki böyle bir durum. E, ama bu bir denetim. E, şey, açıl komisyon denetim kurulmuyordu. Sorumluluğunla ilgili gerisi gelmiyordu belki ama... E, ...en azından tetikte olmak, her an soruya... Şimdi ne olacak ...hazır olmak durumunda kalıyorlardı. E, e, Şeye çıkarak biz ...ben kendi açımdan şöyle diyorum. Biz endişelerimiz hukukçuyuz. Hukukçu hı hı. olduğumuz için Mecbur. biz falan açmayız. Tabii. Biz sadece mevcut e, sistemin... ...ne şekilde bize endişe verdiğini anlatırız. Umarım... Kaldaki bunun dünyadaki örneklerini de aktarırız. Evet. Yani. Tabii ki. Umarım böyle yaşanmaz. Umarım bu sistem bizi şaha kaldırır. Hı -hı. Türkiye bazılarının işte sizin söylediğiniz makalelerde söylenende gibi uçar. Biz doları bir dolar eşittir bir lira bilmiyorum. olarak görürüz. Yani hayır biz de bu ülkede yaşıyoruz ve ya, biz de iyi olmamızı istiyoruz. İnşallah yani biz bunları söylerken yanılmış karamsar biz... bir şey tabloda çizmiş olmayalım. Bu, geçen, bu değil bizim niyetimiz. Biz geçen programımızda yani... Fikret Kızlık'tan yok şey ee, biraz umut şarkısını evet. söyledik. Evet. Sizin bu açıklamalarınız bence bizim radyo izleyiciler için umut verici. Evet öyle olmalı. Çünkü bir hepimiz bu ülkedeyiz. Yani bu düzenlemeyi yapanlar da bu ülkenin çocukları. Onlar da kendi kafalarına göre iyi bir şey yaptığını tasavvur ettiklerini düşünmemiz lazım. Çünkü yasalar İnsanlar iyi kabul edilerek düze yapılan şeylerdir. Yasanın zaten kaynağı budur. Dolayısıyla biz bu noktadaki endişelerimizi söyleyeceğiz. Uygulamada gelen endişelerimizi de hep birlikte göreceğiz. Ve sonuçta zaten bunun sonuçlarına ne A ne B şahsı değil. 81 milyon olarak hepimiz katlanacağız. Dolayısıyla bunları bilelim ama bu ülke hepimizin olduğunu da bilelim. Bunun üzerinden de bunları çözmek mücadelesine devam edeceğiz. Zaten onun için buradayız. Halkı bu noktada aydınlatmak. Endişelerimizi anlatmak ama geleceğe de umutla bakmak, unutla bakmak zorundayız. Umudumuzu evet. kaybedemeyiz. Evet, bu önemli bir tartışma. Liberalizmin iddiasının aksine diyor Ahmet İnsel, piyasa güçlerinin serbestleşmesi demokratikleşmeye eşanlamlı değil. Merkezci siyasi sistemleri piyasa güçleri aracılığıyla liberalleştirme projesi hemen her yerde otoriter kapitalizmi güçlendiriyor. Bu önemli bir tartışma. Çok önemli Hukuk, bir Çok önemli bir Geldiğimiz arası. nokta o belki de. Evet ve e, Kemal Gözler hocamız, anayasa profesör hocamız o da e, anayasaların bu yöntemlerle yani meclis üzerinden yasa değişiklikleriyle değiştirilmesini istismarcı anayasacılık olarak hmm. değerlendiriyordu ve e, kötü sonuçlarına, olumsuz sonuçlarına dikkat çekiyordu. Tabii. Bunları anımsamakta yarar yani bu, var. bu uyarılardan sonra acaba Kemal Gözeler Hocanın söylediği bu uyarılardan sonra e, böyle olmayabilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? Neşeyi açıklıyorsunuz ki bu sadece kişilerin yani. kişilerin. Yani. İyi niyetine, ferasetine ha. kalmış bir şey ki hukuk sisteminde de böyle bir şey olmaz, olmaması lazım diyelim. Dolayısıyla buradan biz, yani şöyle Kemal Gözler Hocamızın Elveda Anayasa kitabını okudum. Hı hı. Şimdi orada en sonunda şunu söylüyor ve Fransız Yurttaşlar Bildirgesi'nin 16. maddesine atıf yapıyor. Kuvvetler Ayranı'nın bakınız bu 1776'da yazılmış... Kuvvetler ayrılığının tam olarak sağlanmadığı hiçbir ülkede hiçbir yerde e, hürriyet yoktur. Evet. İnsanların hürriyeti yoktur diyor. Dolayısıyla şimdi bu kuvvetler ayrılığını bu sistemin biz ortadan kaldırdığını dediğimiz zaman ülkede hukuki güvenliğin de ortadan kalktığını söylemek zorundayız. Kemal Hoca bunu şöyle ifade ediyor. Diyor ki bu bu aslında anayasanın olmadığı bir sistemi yaratır. ...endişelerini söylüyor o da. Hı hı. Dolayısıyla ben bir anayasa hukukçusu olarak henüz yürü diye girmeden Elveda Anayasa kitabında bunu hı hı. anlatmak zorundayım topluma. Hı hı. Böyle bir endişe taşıyorum diyor. Biz de buna hı hı. benzer endişeleri taşıyoruz ve bu endişeleri seslendirmek için buradayız. Bunları anlatmak içiniz. Çünkü tarihteki örneklerin dediğimiz sizin ifade ettiğiniz gibi dünyadaki örneklerini de görüyoruz. Dünyada hiçbir sistem kuvvetler ayrılığı uygulanmadığında mutlak olarak iktidarı sınırlayamamıştır. Evet. Mutlak iktidar e, her zaman için ülkede temel hak ve hürriyetlere zarar vermiştir. Geçmişte bunun çok örneklerini gördük. Umarım biz bunu yaşamadan bunu atlatabiliriz. Çünkü biz aslında ekonomik olarak da dünyayla tamamen entegre bir toplumuz. Nasıl entegreyiz? Biz İran, İran mesela şimdi ambargo uygulanıyor falan ama dünyanın en zengin petrol kaynaklarına doğal gaz kaynaklarına sahip. Dün İran Petrol Bakanı'na Sıkışsa dedi, Amerika dedi, benim dedi petrol ihracatımı yasaklasın. Niye? Doğrudan Çin'e satıyor. Evet. Doğrudan Rusya'ya satabiliyor. Bu şekilde satıp ülkesine gelir gitebiliyor. Oysa bizim bu şekildeki şimdiki bu anlamda yeraltı zenginliğimizde olmadığından, bu kaynakları doğrudan, zaten kullanmadığımızda, doğrudan dışa, doğrudan, doğrudan dışa bağlı bir ekonomiden bahsediyoruz. Evet. Hal olunca da temel bu tür hakların askıya alındığı ya da e, en azından endişelerimizin olduğu ülkelerde yabancı yatırımcının, Borsaya ya da herhangi bir alana yatırım yapmasını beklemekte abeste iştigal olacaktır. Evet. Yani. çok net. Evet gerçekten büyüdük mü? Ne kadar büyüdük? Üretimimiz ne noktada? Refah seviyesi böyle yükselmiş gibi oldu. Toplum tüketime yönlendirildi ama bu o, iktisadi krizin sonuçları herhalde e, sonraki e, bu başkanlık e, sistemi ne diyorsunuz? E, Kuvvetler Birliği sisteminin e, önemli bir sınavı olacak hep beraber göreceğiz. Bir de, madem bir de şunu sorayım hani yani Kemal Gözler Hocadan söz ettiğiniz Elveda kitabı hı hı. ile ilgili 1789 dönemindeki hı hı. düzenlemeden söz ettiğiniz ama yani bu bizim Açık Radyo'da da hukuk güvenliği programlarında konuştuğumuz bir şeydi yani yeni referandumla gelecek anayasa değişiklikleri neler getirecek? Ve burada açıkça ki zaten bu değişikliği savunanlar da onu söyledi. Temel hak ve özgürlüklerle ilgili kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi olmayacak Cumhurbaşkanı'nın. Yani kuvvetler ayrılığı sisteminin olmadığı bir sistemde özgürlükler yoktur dediğiniz için. Bu e, insan hakları ve özgürlüklerle ilgili de kanun hükmünde kararlamayı çıkarma yetkisi Cumhurbaşkanı'nın olmadığı için bunun bir güvence, bir e, ona engel e, olduğunu söyleyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü bu anayasa değişikliklerine şöyle bir şey var. Mesela e, olağanüstü hal ilan etmek için şartlardan biri ağır ekonomik buhran diyor. Mesela? Şimdi bunun... Bunun tam ne olduğunu sonra bilmiyoruz. sonra ne olacağını Mesela diyelim ki dolar yarın... Bunun tarifini kim yapacak? Yarın yedi yani? lira oldu dolar. Mesela? Bir şekilde ülkede yedi lira oldu. Dolayısıyla ülkede bir ekonomik kriz baş gösterdi. O noktada e, Cumhurbaşkanı olağanüstü hal ilan ettiği anda... ...bütün bu alanlarda kararname çıkarma yetkisi... Yani anay en sınır, anayasadaki tamam. sınırlamalar Afet, ortadan afetler kalkışıyor. Afetler mesela. Yani dolayısıyla bu tehdit... Var. Yani her ne kadar hı hı. cumhurbaşkanlığı kararnamesi dediğimiz alan, belli bir düzenleme alanı, bakanlıkların e, teşkilat kanunlarının yapılmasıyla ilgili ülkenin e, teşkilat kanunlarıyla ilgili gibi gözükse de. Tabii zaten olan dönemlerde evet. temel hak ve özgürlüklerle ilgili kaykağa çıkarılamaz. Onda bir tartışma yok evet. ama adık kaldırılmış bir olağanüstü hal mi olacak yoksa? ekonomik nedenlerle yeni bir atipik yeni özgü olağanüstü mi başlayacağız. Ama ben e, önümüzdeki toplantı e, toplantılara da e, programlara da e, bir e, öneride bulunmak istiyorum. Şimdi kendileriyle ilgili bir sorumluluk söz konusu olduğunda 600'ün 360'ı, 301'i, 400'ünü Öngören bir proje var karşımızda ama toplumsal rıza yani önemli bir e, siyasi rejim değişikliği %51-52 ile Çok saat bir çoğunlukla değişebiliyor. Böyle bir hukuk aritmatiği olur mu? Ben hatırlıyorum Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu 367 tartışmaları mı? Hangi zamanda yaptıysa hukuk aritmatiği yok mu diye sormuştu. Çok önemli. Bizim de bu yeni düzeni tartışırken hukuk aritmatiği nerede kaldı? Saat çoğunluk e, rejimi değiştiriyor ama sorumluluğu mu <gülüyor> sağlayamıyor diye sormamız lazım. Daha evet. devamı var. Evet. Ee, sanıyorum zamanımız da az kalıyor. Ee, o zaman şöyle söyleyelim. Yani bu e, 4 Temmuz 2018'de e, Bakanlar Kurulu'nun e, yetkileri ve Bakanlar Kurulu e, hatta 477 sayılı 1924 tarihli kanundaki e, heyeti vekile ibaresi cumhurbaşkanı şeklinde değiştirildi ve diğer yerlerdeki bakanlar kurulu e, tarihleri de değiştirildi. Hepsi Cumhurbaşkanı'nın de, de, adları bile kalmadı. 16'ya indi 16 zaten Evet. Bu, bu tamamiyle dediğiniz gibi kuvvetler ayrılığı sisteminden kuvvetler birliği sistemine Hı. geçişin tarihi diye evet. şey düşünüyorum. 9 evet. Temmuz'da da yemin ettikten sonra evet. bu, bu da fiilen uygulanmaya evet. başlanacak. Bugün çok içindeyiz, farkında değiliz ama tarih bunu böyle yazacak. Evet. Maalesef. Evet. iyi hukukçular, iyi matematikçilerden çıkacak. Evet. <gülüyor> Matematiği bilmeyen hukuku değerlendiriyor. Biz yine de bütün bu koşullara rağmen yaşamak şakaya gelmez dedik. Nazım'dan şiirini ve Fazıl Say'dan müziğini dinledik. Ee, ülkemizde hukuk güvenliği için yine söylemeye, konuşmaya, düşünmeye ve tartışmaya devam edeceğiz. Bir başka hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Size de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yine bekleriz sizi. Efendim çok teşekkür, teşekkür ederim ederiz. Misafirperverliğiniz için sağ olun. Nasıl? Açık Radyo program destekçisi olun